1681 numaralı konu, Ashabın yeni bir seneye, yeni bir aya veya bir yere girdiklerinde okudukları dua, Allah Resulünün sahabileri, yeni bir seneye veya aya girdiklerinde, Ey Allah'ım, emniyetle, imanla, selametle, İslamla, Rahman'dan bir rıza ile ve şeytandan korunarak yeni yılın veya ayın girmesini bize nasip eyle, derlerdi.